Allah'a yemin ederim ki, eğer öldürülürsen, artık senden sonra İslam'ın bir nizamı hiçbir zaman olmayacaktır, dedi, ve babam geri gelerek orduyu gönderdi.